Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Bütün toplumlarda içki vardı. O günün cahiliye toplumunda da son derece içki yaygındı. Üzüm ve hurmadan yapılan içkiler o toplumda doğal karşılanıyor, hayatın bir parçası olarak görülüyordu. Özellikle toplantılarda, misafirliklerde yoğun içiliyordu. İçki, İçenleri ciddi boyutlarda etkiliyor, dengesiz sözler, davranışlar ve hallere düşürüyordu. Yer yer son derece perişan hallere düçar ediyordu. Özellikle alışkanlık haline getirenler için büyük sorunlar oluşturuyor, sağlık, iş hayatına, insani ilişkilere kadar büyük olumsuzluklara sebep oluyordu. Henüz içki yasaklanmamıştı. İçkiyle ilgili nazil olan bir ayette yoktu. Haliyle sahabeyi ikramın çoğu da içki içiyordu. Ama içki makullüğü zorluyordu. İnsanın tabii iyi ve tatlı halini çirkinleştiriyordu. Hayatlarında hiç içki içmeyen sahabeler de vardı. Onlar arkadaşlarının hallerine üzülüyor ve bunun böyle devam etmemesi gerektiğini düşünüyorlardı. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz, "Ya Resulallah, içki hakkında ne buyuruyorsunuz?" diye Konuyu gündem yapıyordu Peygamber Efendimiz bir şey söylemiyor Sükutu tercih ediyordu O günlerde bu konuyla ilgili Ayet nazil oluyor Bakara suresinin 219. ayeti Nazil oluyordu Sana içki ve kumar nükbünü soruyorlar De ki İkisinde de büyük günah Ve insanlar için bir takım faydalar da vardır Fakat ikisinin günahı Faydasından daha büyüktür Yine sana neyi sadaka olarak Vereceklerini soruyorlar De ki sadaka olarak Harcanacak olan ziyade Olandır Allah size Ayetlerini böyle açıklar Umulur ki Düşünürsünüz buyuruyor Hazreti Ömer Efendimizin gönlünde yatan İçkin bütünüyle Yasaklanmasıydı İnsanlara zararı çok açık olan Bu husus yasaklansaydı Kalbi tatmin olacaktı Elbette kulların sahibi Rahman-ı Rahim'di. Kullarını en iyi bilendi. Kullarına en düşkün olandı. Rabbi Rahim kulunun tabiatına, fıtratına göre bir yol haritası belirliyordu. Adım adım yürünüyordu. Sıçrayarak yürümek yoktu. İş dünyadaki olumlu ve olumsuz oluşumlarda adım adım oluyordu. Alışılmış bir kötülük vardı. Hayatın bir parça ile gelmiş bir çizgi vardı. Bunu bıçak gibi kesmek ne kadar zordu. Kul o zaman çok zorlanabilirdi. Hatta başaramayabilirdi. Rabbi Rahim, İşkinin zararına dikkat çekiyordu. Zararın çok büyük olduğunu öğretiyordu. Sahabe-i Kiram içerisinde bazıları, Bunda zarar büyükmüş diye konuya yaklaşıp, İşkiyi bıra bırakanlar oldu. Diğer Sahabe-i Kiram bir yasaklama yok, faydası var ama zararı çok büyük. O halde içmemiz engellenmiyor diye düşündüler ve içmeye devam ettiler. Peygamber Efendimiz, içenlere niçin içiyorsunuz? zararının büyük olduğunun beyan edildiğini anlayamadınız mı diye bir şey söylemiyordu. Aynı şekilde içmeyenlere de niçin bıraktınız? Yasaklanan bir durum yoktur demiyordu. Rabbani iklimde tediricilik vardı. Yavaş yavaş sorunu çözmek vardı. İnsanı alabildiğine zorlayan durumlara düşürmeden onu olumsuz hallerden çekip almak vardı. İlerleyen zamanda içkinin, kumarın mutlak haram olduğunu bildiren ayetler nazil oluyor ve müminlerin hayatından içki ve kumar bütün bütün çıkarılıyordu. Uhud Harbi'nin ardından nazil olan ayetlerle İçki tedricen haram kılınıyordu. Uhud Harbi'nden dört ay sonraydı. Mekke yakınlarında olan Adal ve Kare kabilelerinden üç dört kişi Medine'ye geliyordu. Asım'ın babası sabite misafir oluyorlardı. Müminlerin misafirlerine dair duyarlılıkları ileri derecede yüksekti. Peygamber Efendimiz'in hayatında ve hadis-i şeriflerinde bu yüksek duyarlılık öğretiliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün şerefli arkadaşlarına, onların şahsında bir ümmetine öyle buyuruyordu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Hz. Asım'ın babası, Hz. Sabit radıyallahu an bu insanlara canı gönülden ikram ediyor, rahat etmeler için gereken hizmeti yapıyordu. Adal ve Kara kabilesinden gelen bu insanlar, Peygamber Efendimizle görüşmek istiyorlardı. Hazreti Asım, sabah namazından sonra görüşmelerini temin ediyordu. Onlar, ''Ya Rasulallah, bize Kur'an'ı öğretecek.'' İslam dinini anlatacak adamlar var. Zira kabilemiz İslam'ı öğrenmek, İslam olmak istiyorlar diyorlardı. Onlar özellikle Hazreti Asım'ın gelmesini istiyorlardı. Zira Asım'ın kellesini getirene Mekkeliler yüz deve vereceklerdi. Bu insanlar ödülün peşindeydiler. Kabileleriyle beraber bu ödüle ulaşmak istiyorlardı. İslam'ı öğretecekler içinde. de Asım da vardı. Peygamber Efendimiz altı sahabesini gönderiyor ve aralarından Hazreti Mercedi grup başkanı tayin ediyordu. Mekke tarafına doğru yolculuk başlamıştı. Yol boyunca tatlı sohbetler ediliyor, vakit geldiğinde namazlar kılınıyordu. Uzun bir yolculuk yapılmıştı. Huzeyl Kuyus'un başına gelmişlerdi. Aynı zamanda buraya Rici deniliyordu. Hepsi de yorulmuştu Namazlarını kıldılar ve istirahate çekildiler Hepsi de derin uykuya varmışlardı Adal kabilesinden olan biri uyur gibi yapıyor Diğerlerinin tamamen uyumasını kolluyordu Belliydi Hepsi de derin uykudaydı Ses çıkarmadan kalkıyor Gruptan ayrılıyor Onları bekleyen atlıların yanına varıyor Ve yerlerini bildiriyordu Tekrar geliyor uyur gibi yapıyordu Az sonra yüz atlı çevrelerini sarıyor Müminler tuzağa düştüklerini anlıyorlar Ve hemen kılıçlarına sarılıyorlar Onlar biz sizi öldürmek istemiyoruz Biz sizleri Mekkelilere teslim edeceğiz diyorlardı İçlerinden üçü silahlarını bırakıyor Diğer müminlerse işin sonunu görüyor Ve çarpışmaktan başka yolun olmadığını söylüyorlardı Ve yüz atlı bu müminlere saldırıyor Şetin bir kapışma yaşanıyor ama müminler bir bir şehit düşüyordu. Hazreti Asım'ın bir duası vardı. Duasında Allah'ım benim cesedime müşrikleri dokundutturma. Rabbi Rahim'ine içli içli bu isteğini dile getiriyordu. Şimdi sıra Asım'ın başını bedeninden almak ve Mekke'ye götürüp işte Asım'ın başı diyebilmekti ve böylece o büyük ödüle kavuşmaktı. Bu canilerin başı bir adamını gönderiyordu. Asım'ın başını bedeninden ayırıp getirsin diye. Adam Hazreti Asım'ın yanına geldiğinde bir arı sürüsüyle karşı karşıya kalıyor. Asım'a yaklaşmak mümkün olmuyordu. Adam ne yaptıysa arıları uzaklaştıramadı. Sonra bu katil sürüsü geldiler, arı sürüsünü uzaklaştırmak istediler. Arılarsa düşmana saldırır gibi adamlara saldırıyordu. Hiçbiri Asım'ın cesedine yaklaştırmıyordu Arılar gitmeden Asım'a yaklaşmanın mümkün olmayacağını anladılar Akşam olsun, hava serinlesin Arılar o zaman gider diye düşündüler Akşam olmuştu, hava serinlemişti Tekrar Asım'ın cesedine yaklaştıklarında Arı sürüsünün hala orada olduğunu gördüler Yaklaşmaları yine mümkün değildi Tekrar uzaklaştılar Geceyi bekleyecekler, hava bir hayli soğuyacak, o zaman arılar mutlaka gidecektir diye düşündüler. Ama az sonra hava kararmaya ve gürlemeye başladı. Yağmur geliyordu. Çok sevindiler. Yağmur yağarken arılar mutlaka gitmek zorunda kalırdı. Yağmur yağmaya başladı ve giderek şiddetini artırdı. Yağmur biraz sakinleşmişti. Koşarak Asım'ın cesedinin yanına geldiler. Ama... Asım'ın cesedini göremiyorlardı Diğer cesetler vardı Ama Asım'ın cesedi yoktu Ne kadar aradılarsa da Asım'ın cesedini bulamadılar Yağan yağmurun şiddetiyle oluşan sel Asım'ın cesedini götürmüştü Asım'ın duası kabul olmuştu Ölümlerin en güzeliyle Şahadetle bu dünyaya veda etmişti Ve müşrikler onun cansız bedenine dokunamamışlardı Özelde Uhud şehitleri için, genelde bütün şehitler için Peygamber Efendimiz, Uhud'da kardeşlerimizin şehit olmalarından sonra Yüce Allah onların ruhlarını yeşil kuşların içine koydu. Onlar cennetin nehirlerine konarlar ve onun meyvelerinden yerler. Yediklerinin ve içtiklerinin tadını alınca da, keşke kardeşlerimiz Yüce Allah'ın bize yaptığı ikramı bilselerdi de, Cahattan geri kalmasalardı derler buyuruyor. Alimran suresinin 169-170 ve 171. ayetlerinde Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Rableri yanında rızıklara mahsar olmaktadırlar. Allah'ın lütü ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mahzar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine kavuşmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesini, sevincini duymaktadırlar buyuruluyor. Asıl olan mümince yaşamaktı, imanın ikliminde yaşamaktı. Sonsuzluk diyarına imanla girebilmekti, göçebilmekti. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.